Bir video vardı, izlemiş bizi. Bir tane böyle daire bir şey var. Kadın da işte onunla konuşuyor falan, açılıyor. Kadın şey diyor, CIA için mi çalışıyorsun diyor. alet her şeye cevap verirken bu soruda kendini kapatıyor falan. Sonra kadın tekrar açtırıyor makine, bir şey söylüyor işte, açılma açılıyor. Makine açılıyor mesela bir şey soruyor, cevap veriyor. Sonra tekrar CIA için mi çalışıyorsun diye kendini kapatıyor. Oyun o ya, kurgu. E, bir tane film var böyle. Potansiyellerde. şey olmuş. Şöyle bir hazır, şey mesela için kendine çalışsa kendine böyle büyük bir açık verir mi? Kendine kendine hani kadın mesela şey yapmıştır. Ben bunu sordum buna kapan tarzı bir şey yapmış olur. Ha bir de şöyle düşün. CIA bir ajan geliştirecek ve ona öyle bir soru sorulduğunda böyle donup kalacak. <gülüyor> Bak bu Türk uygulaması olsa olur. Mu? <gülüyor> Sen mit için mi çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ezme ya, bizim mühendislerimiz <gülüyor> de gayet. O ezmiyorum zaten. 2002'den <gülüyor> sonra bu ülkenin aldığı, bu ülkenin yaptığı büyümeyi hiçbir ülke yapamadı. Abi mükanlı mitten daha iyi çalışıyor be. <gülüyor> Yapay zeka'daki bir sonraki konumuza geçelim. Geçelim sosyal medya. Uf, yapay zeka orada da mı var? Orada da var. Ki zaten herkes karşılaşıyoruz. Herki yani. Herkes... Zaten onu söyledik baba biz. YouTube, YouTube Facebook. YouTube, Facebook. Ama şimdi detayına gelelim. Aslında bu bizim için çabuk geçecek. Çünkü <gülüyor> biz öyle almış şanlı Sosyal, sosyal medya, medya kullanıcıları kullanıcı değiliz maalesef. Keşke olsak da ben şu podcastli nasıl kullanıyorsun? Instagram çok kullanıyorum. O ben de YouTube'u çok kullanıyorum. YouTube bir sosyal medya mı? Evet sosyal medya. Değil biliyor musun? Değil. Yalan. Ama değil gibi geliyor. Değil. YouTube sosyal medyede diye geçmemiş. Soundcloud geçiyor. Abi şu çevireceğim. Doğru mu söyledim? Dur. Eee Sınıftan dinleyen arkadaşlarım varsa yanlış söylediysem beni uyarsınlar. Kahut oynamıştık biz. Ee, Kavut abi o benim çok şarjımı yiyor ya. Yani. İngilizce yani şey dersinde normalde hazırlık dersinde. Tam biz bizde kahut oluştu. Aynen. Oradan ekle. Bir kitap da yine bir kitap. Aşağıdakilerin hangisi, işte sosyal medya değildir gibi bir soru vardı orada. Ben SoundCloud dedim ama YouTube çıkmıştı diye, doğru öyle hatırlıyorum şu an. Ee, SoundCloud'ın nasıl neden sosyal medya olduğunu da... Şimdi o çocuk SoundCloud'la şey ne falan çocuk dinleyip de bir anda buradan... SoundCloud'ın sosyal medya olduğunu bilmiyor musunuz? Bu arada bir şey söyleyeceğim, mantığa baktığınız zaman SoundCloud'la YouTube'un farkı yok ki. SoundCloud mu? SoundCloud'la YouTube'un onun farkını söylesene. Ee, bir İkisini tane video atıyorsun. Bir tane, tane söyle, diyeceğim yani ki medya haklısın. Şey Be, e, ne medya, dosyası medya dosyası atıyorsun. Tamam. Bana bir tane farkını söyle diyeceğim ki olan haklısın sen. Kulamıyor. Yok, yok abi. Yok işte abi. Evet ya. Yani. Yok abi. Sorunun hatası var. Sorunun hatası. Ben gayet de sanki at basmıştım orada. Yok kıyım ya. Neyse. Ee, i̇kisi de değil o zaman. Öyle diyelim biz burada. O Ve... YouTube sosyal medyadır. SoundCloud'da mı sosyal medya oluyor zaten? Evet, o da sosyal medyadır. Bunlar aslında veri paylaşım sitesi gibi oluyor. Sosyal medya tanımını yapsana. Sosyal medya insanların etkileştiği. Tamam, YouTube'da etkileşiyorsun. Yorumlar sekmesine in bakayım neler çıkıyor karşına. Aslında bir nevi... Evet. Eksinde de marketing Hı -hı. işi var yani. Değil mi? Marketing işi var. O ne demek ki? Nasıl? Pazarlama yani. Tabii. Var pazarlama işi var. Eee... O zaman tamam. YouTube'dan bahsettik. Yani herkes bile üç aşağı beş yukarı beğendiğin videolara göre sana veya abone olduğun kanallara göre sana yeni bir önerilenler dediğimiz şey tamamen bir yapay zeka. Robot mu konuşalım? Evet abi ya. Sosyal medya istemiyorsun. Yok abi ya, konuş konuş zaten ya. Tamam. Son konu chatbotlar. Ne no abi getir. Chatbotlar dediğimiz şey Apple'ın şu anki serisi. Samsung'un Bixby'si ee, Samsung'un neyi? Bixby e, En Her sona koydu en, koydu en son telefonlar S8'de başladı ee, İşte Note'da da var Note 8'lerde de Google'ın asistanı Microsoft'un Cortana'sı Bu arada Mass Effect'te de biliyorsun Cortana vardı hatırlıyor musunuz? Mass Effect'te oynadıysanız Oynadım ben 2'yi ve 3'ü oynadım Ben de 3 oynadım sadece de çok iyi iki oynadım. On oynadım inşallah. Üç çok iyiydi ya. Yani. Reaperlar vardı değil mi? Reaper. Reap Reaper? Nasıl büyükler dedi? vardı ya. Anne, bir yer. çok güzeldi ya. On masifet çok efsane oyundu biliyor musun? Bizim niye oynamadığımız ikimizden? Sadece Xbox'taydı bende Xbox yoktu. çoktu. Üç, ben üçte zaten Xbox oynuyorum. Test için oynadım. Bir sadece Xbox'ta çıkar ola. Ha. Hmm. O zamanlar zaten şey hala da var. Electronic Arts, Microsoft. Şey, Artık daha çok PlayStation'a döndü, e -E -E. özellikle FIFA kısmında. Bir örnek gelmedi aklıma, Tamam Amazon'da. Öyle biliyorum yani, emin değilim. Amazon'da Alexa'sı varmış. Evet abi. Bunlar nedir? Sizin için etkili midir? Kullandığınız mı hiç? Ne bileyim bir Siri, ne bileyim bir Cortana, Google Assistant. Siri'de niye Türkçe vardı o Samsung'un? Siri'ye Türkçe gelmesi de hatırlıyorum, o zamanlar ben İngilizce kullanıyordum. Ee, ...çok zor oldu ya. Cumhurbaşkanımız falan... Pardon o zaman Yok Abdullah Gül yapmıştı yoksa Recep Tayyip Erdoğan mı yapmıştı? Bir Apple'la konuşma yapmışlığı vardı. Oraya bir Türkçe gelsin diye. Samsung, Samsung onu yapmadı. Niye? Ee, Samsung aslında niye yapmadı ben hala bilmiyorum çünkü Samsung... ...Apple'dan daha fazla Türkiye'ye yatırım yapıyor. Evet. Nasıl Samsung yapıyor? store Samsung Mesela Apple Store'larla daha store gelişmiş. Çok... Yok. Evet, Samsunglar daha fazla şu an önemli değil ki. Ve Samsung ev aletleri de satıyor Türkiye'ye güzel güzel. Tamam, yine de daha çok yatırım yaptığını şey yapmaz Ne? Daha çok yatırım yaptığını göstermez ki bu. Anlaşmalar da giriyor ama. Hangi anlaşmaya gidiyor? Apple hiç Türk filmine sponsor oldun mu? Oh. bitti. Pardon. Özür diliyorum baba, beni bitirdin. Bende var ya, çok... Kurtarıcı gibi aklıma geldi o düşünce. Efsane düşündüm. Evet, düşündüm. Samsun'dan kim oldu? Aileye. Aileye. Işte. Ha. Teşekkür ettin de bu geçen almışlardır. Şimdi devam edelim. Türkçe yapın. Samsung'a ya, sesini. Evet, ben o aileye gidecektim de sonra. anda gittik. Dedi ki şimdi ağlamayalım. Kimdir? Biraz heyecanlaşalım. Sevgilin. şey yapalım. Şey gittik. Dios. O nasıldı ya? Bak onu çok duydum. Ya güzeldi. Çok bir şey bekleme ama. Ya, Bu arada Thor'a niye hiç kimse gidiyor? Ben de gitmedim de. Biliyor ben Thor'a gitmek istiyordum. Çünkü yer bulamadık. Tor gerçekten çok komik diyorlar ve buradan Geek Muhammed'i döndürmeyelim. Geek Muhammed'in başka zamana döndürürüz. O kadar diyelim. Biz normalde ona gidecektik de yer bulamadık. Hı, niye Thor'a gidiyorsunuz ki? Thor'a çok güzel geldi. O bütün süper kahraman filmleri var. mı şey en var. güzel filmi diyenler var. Ya, o kadar. Geç abi geç Bence geç. Doctor Strange son geç, geç geç geç geç. Yaparız Sen yani. ne diyorsun Marvel? Avengers 1 mi 2 ben mi? Ben en son Avengers'a gittim Avengers. 3 mu? Age of Avengers Ultron yok. Daha üçüncü çıkmadı değil mi? Hmm. Age of Ultron var. Normal var. Hmm. Yok ya ben ilk, ilk, ilk, ilk, ilk çıkandan bahsediyorum. İlk çıkandan bahsediyorum tamam. Üçüncüsü ne? Şey. Bu arada ben ondan sonra hiç Marvel hmm. filmine gitmedim. Marvel mı diyorlar? Hmm. Ya bırak Marvel işte ya. Ha Marvel. Ben en son Marvel'ın Avengers'a gittim. Ondan sonra da hiçbir Mo Marvel ya da Marvel filmine gitmedim. Gitmeyeceğim de parama yazık. Onun başka şeye giderim. Süper kahraman filmleri bence e, sinemada büyük bir payı olan bir film. Kısır. Aa ben sevmiyorum işte abi. Seven gitsin. Hepsi aynı şekilde gelişiyor, hepsi evet. aynı şekilde bitiyor. Aynen öyle. Ona hepsi Aynen. aynı yere para kazandırıyor. Hiçbir şekilde insanlığa bir katkısı yok. Kusura bakma. Stanley'e ben yine de teşekkür etmek istiyorum. Kime? Stanley'i. Tamam, hadi. Evet. Ee, tamam, devam edelim. Ben de Chatbotlardan bahsedelim. Chatbotlar ne kullanmıyorum. Ben de... hiç kullanmıyorum. Öyle bir teknolojiye sahipte değilim. Ben chatbot... Bende de şey var, Amy var. Hey, Huawei. Aynen. Hey, Amy. Evet. A anladım, evet. Burada Bir dakika, da. ses, <gülüyor> seslendiriyoruz. Sessizlik olması lazım. Hey, Amy. Oğlum açık değil ki şu an telefon. Hayır abi Onun açık konusunda ne oluyor? Bir dakika. susu. <gülüyor> tamam. Bunu yapacağım ben. Tamam ben de konuşacağım sonra. Hey Amy. Evel'in şey örekesi artık. Oğlum açık konuş ya niye zorluyorsun. Hadi. Hey Amy. Abi niye Abi Huawei almayın. <gülüyor> Hayır. Android Canlı Google'da... reklam çektik. Okey Google çalışıyor mu sende? Açık mı? Bak açık değil abi kapalı. Bir saniye İyi sabahlar. Okay Google. O çalıştı. Okay gibi. Perform. Okay Google. <gülüyor> okay, Google. Benim yine çalıştı. <gülüyor> benim <gülüyor> Bu insanları... niye olmuyor? Oğlum sesten olabilir. Bir dakika. Google. Berk, ne anlamı lazım ya? Okay. Google. Okay Google. Allah'ım <gülüyor> Allah. <'ın merhaba. gülüyor> Bana ver <ben gülüyor> sen. Bir de benim Samsung asistan da var. S boys Hadi yaksam ben de bir konuşmak istiyorum. Eee neydi ha? Selamünaleyküm. Baya eski mi işte. Selamun Aleyküm. Bunu kendim ayarladın. Bana, bana ver bana ver. Amy'e sınır olurum şu an Hey Google. Hayır, okay Google. okay Google. Do you like your owner? Türkçe anlıyor mu? Bak kapandı okay. Seni hiç sevmiyor. <gülüyor> Türkçe anlıyor. Niye kopandı? Olay şu, yanlışlık olmuştur o. Ee, Dur. Hey Google. Okay Google, maalesef sıkıntısı. Okay Google, Google'a bağlanıyor. Do you like your owner? Yazman lazım mı? Dur, bir saniye Google çünkü Google açtık da baya. Tekrar. Okay Google. Okay Google. Okay Google. Allah kahretsin ya. Ne yapalım isteri kadar iyi ha, değil. Oğlum internetim açık değil ya. Al işte al işte al işte ya. Oğlum bende niye olmuyordum? İyi mi sen? Açsın açın. Netting. Var mı internetin bu arada? Var. Bu arada size canlı olarak e, experience sunuyoruz. Okey Google. Allah belanı versin. Dur dur Amy. Hey Amy. How are you? Hadi ya niye olmuyor ya? Oğlum videoları doğru... geçelim. Biz onu geçelim. Dur dur. Son şeyimi deniyorum sonra ağzını sıyacağım. <gülüyor> hey Amy. Allah belanı vermesin. Dur ben. ya dur bir de ben de. Benim sesimi severim. Abi ses tanıyo ama. Hey Amy. Yok lan o. Mesajı. Mesaj geldi lan. Ha dur dur o zaman kovayım. Hey Amy. Olur. Hey Amy. Şimdi eee Siri de benim denediğim eski tecrübelerimden söyleyeyim. Direk. Siri mi? Evet Siri. E sende Siri yok ki? Eskiden vardı. İşte arkadaşlar, Apple böyledir. Adama yaşattığı tecrübeyi asla unutturmaz. Evet çünkü tek de o zamanlar. Böyle yani ne bileyim Kortana'dan tut. Hadi yap şimdi ya. Burada ne? Hadi yap şimdi konuş. Siri mi? Siri mi yok. Yok Siri değil. Şu an olanla konuş S bakayım. S-Boys Hadi bir bir konuş. Bir de Ceyda orada tutacak konuşuyor. Ceyda. Biliyor, Biliyor musun onu? Bu azar sohbet uygulamasından çıkmıştık. <gülüyor> olan... Şey var... E, ...App app store, app store diyorum. şey Google Play Store'da var. Ceyda diye Hadi be. Aynen. Dönüyorsun şey. sen. Naber Ceyda? Türkçe aynen. <gülüyor> evet? Abi erkeğin... ...bu Ceyda'dan ben de... <gülüyor> evet. ...biliyorum ya. ya. Bir, bir, bir dakika Senin özelliği... ...daha gelişmiş mesela. Bu... E, ...OK Google'da... ...sistem... ...ya mesaj atabiliyorsun birisini... ...ya arayabiliyorsun... ...ya... E, Nedendir? Bir uygulama açıyorsun. Raid? Aa! Böyle bir fake. İyi şey İymiş. tamam ben bunu indirdim. Google uygulama... Kaç megabyte? Asla? 18. Çok mu yani? <gülüyor> ben de 200 megabayttan az internet var. <gülüyor> yanlışlıkla video izlerim. Oooo! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yanlışlıkla. Wi-Fi... Açık zannete. Aynen tamam. Ee, devam edelim. Şimdi... Ee, Siri şöyle bir şey sorunda ''What is your creature?'' gibi hani, diye sorduğunda ''Apple San Francisco, California'' deyip yapabiliyor mesela. Bunlar ama öğretilmiş şeyler. ''Benim yaşım kaç?'' gibi kendinle ilgili sorduğunda ''Bunları bilemem'' deyip atıyor mesela. Biliyor. Sen yazmazsan bilemezsin. tamam, o zaman bilemezsin. Ee, şey, o zamanlar daha şey çıkmamıştı, ''Health ID'ler'' falan yoktu. Bir video vardı izlemiş bizi, bir tane böyle daire bir şey var. Kadın da işte onunla konuşuyor falan, açılıyor. Kadın şey diyor. CIA için mi çalışıyorsun diyor. Alet her şeye cevap verirken bu soruda kendini kapatıyor falan. Sonra kadın tekrar açtırıyor makine bir şey söylüyor işte açılma açılıyor. Makine açılıyor mesela bir şey soruyor cevap veriyor. Sonra tekrar CIA için mi çalışıyorsun diye kendini kapatıyor. Oyun oya kurgu. Evet. Ee, bir tane film var böyle. Hep o tarz şeyler de. Gerçi şey olmuş. Siz hep CIA için çalışsa böyle büyük bir açık verir mi? Kendine kendine hani kadın mesela şey yapmıştır. Ben bunu sordum da kapan tarzı bir şey yapmış olabilir. Aynen aynen. Ha bir de şöyle düşün. Siyaya bir ajan geliştirecek ve ona öyle bir soru sorulduğunda böyle donup kalacak. <gülüyor> Bak bu Türk uygulaması olsa olur. Mu? Sen Mid için mi çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ezme ya bizim bizim gayet. O ezmiyoruz zaten. 2002'den <gülüyor> sonra bu ülkenin aldık, bu ülkenin yaptığı büyümeyi hiçbir ülke yapamadı. <gülüyor> Abi Mükadde da Mid'den daha iyi çalışıyor ve. <gülüyor> <gülüyor> Yok polislerden daha iyi çalışıyor. Hügehan'ın abi herkesten hmm. ne çalışıyor ya. MİT'ten daha, evet. MİT'ten daha iyi çalışıyor. MİT'ye bizi basmasın şimdi. Ayda. Neyse. Devam. Zaten ondan korkuyorum. Bizi alırlar içeri bir içeri diye. Oğlum ne alacaklar ya. Yok biz FETÖ'yle ilgili konuştuk. Orada evet. almadılarsa artık. Neyse? Seviyoruz. Benim üniversitemin şeyidir. <gülüyor> Hası. Hası. Adamdır. Abi Tayyip <gülüyor> Erdoğan büyük bir silahistçi günümüzün bunu nasıl intihar edeceksin? Doğru diyoruz. Evet abi. Devam edelim. Eee... Böyle bir film vardı ondan bahsedeyim. Her diye belki seyretmişsinizdir. <gülüyor> Neyse. bir dakika bir soracağım. Arkadaşlar ben normalde bu kadar kültürsüz bir adam değilim. Ama ben... Öyle bir film getiriyorum. Hayır hayır ya. yani. öyle bir film getirmiyorsun. Bilindik filmler getiriyoruz. Şöyle şunu demeye çalışıyorum. Ben 9. Sınıfta 10. sınıfa geçerken çok fazla film izledim. Ondan sonra film izlemeden soğudum. Film izlemek... Bariyat ki yaptın bıraktın film, ya. izlemek, film izlemek adamlık değildir. İnsanın zamanını öldürmesidir. O yüzden izlemiyorum. Ama kültür diyorsunuz da maalesef o o, kolay, o da eksik kalsın. Eee... Kwaki Fenix oynuyor. Sıkılmıyor musun filmlerden? Ne? Ne? Ben artık değil. seyretmiyorum biliyor musun? Bunlar eski seyrettiklerim. Ben Şimdi artık kimin olup değilim zaten. Aynen. Eski seyrettiğim film. Eee... Hörde şöyle bir şey var. Hörde şöyle bir şey var. Adam... Yine böyle bir sir gibi bir şey. Yapay zekalı bir şey ama tam olarak sir değil. Adam öyle cevaplar veriyor ki bu robot. Buna aşık oluyor. Öyle güzel. Mi? Bir ne diyeyim... direkt dakika, robot aşık oluyor, adam Adam, adam. robota aşık oluyor. Robot güzel cevaplar veriyor. Yani. Aynen, güzel cevaplar veriyor. Bu sanki bir sevgilisiymiş gibi onunla dertleşiyor. Aynen senin, hani dedin ya, şunu bir kadınlara yapsak, şu robotu. Bir insan robota nasıl aşık olur? Sen olur muydun? Abi bence bir erkek... Aşırı bir, Bence, robot. şimdi bir dakika. Yani şimdi, <gülüyor> e, cozutuyorum gibi gelebilir ama Hı. maalesef insanın yaratılışı böyle. ya burada robotu üreten bir insandı mı Evet, tabii. Hı. Eğer ki bir insan, bu biliyorum ama bu arada adamın. Eğer adına. ki bir insan bir şeye aşık oluyorsa, onunla cinsel arzusu da duyar. Şimdi ben soruyorum. Bu robotla olan, bu robota olan cinsel arzusu bir nasıl oluştu? İki, nasıl giderecek? Şey, öyle robotlar var. Ya ben ha Çin'de, Çin'de Japonya'da yani? Çin'de mi Japonya'da? Hayır hayır abi, bu başka bir durum bence Hikayeden bağlantılı mı söylemi? Hikayeyi çünkü tam olay bilmiyorum ama. Ya, bu gösterim şey, değil. günümüzdeki şeyler. Günümüzdeki Günümüzde o zaman buna benzer bir beden üretiliyor zaten. Aynen. Üretildi hatta Çin veya Japon Üretiliyor. Yani. Yani hem Zeki hem de... Abi şey... Hiç bilirim. E, kadın mı? Kadın demişti galiba. Erkekleri niye isteyelim bu arada diye bir şey var. Bir şey söyleyebilir miyim? Ciddiyim olsun. böyle Bokan bir sö söylemiş söylemi Mantıklı abi bir kadın için nereye? Devam edin. Bir konuşma e, tam olarak şey söylemek istiyorum. Siz, e, dizinin bölümünü. Sen niye ayağa kalktın? Uzaklaştın mı? Bu arada annenin. <gülüyor> yok yok. Şey, anlatmak için ben ha. ayağa kalktım. heyecanlandı ha. Heyecanlanmak değil. Ya ben ayağa kalkınca daha iyi konuşuyorum deyip bir anda Dead Note'daki ele atıf atmak istemiyorum ama. <gülüyor> Dead Note'u da mı izledin? Hayır ben seyredim. Abi nasıl bir zaman kaybı bu ya? Filmini seyrettim ama. Animesini seyretmiyordun. Filmi gerçekten. Filmi net... de izledin. Filmi seyrettim. Abi bak Netflix'in e, yatırımının yaptığı bir film. Bence PlayStation her türlü döner dizilerle filmlerim. Ben döner düşüyorum. Çünkü en azından izlediğin şeyi de bir şeyler değiştirebiliyorsun. Ama 3'ünü de yapıyorum ben. Abi yok ben bu yıllar sadece oyun oynuyorum. En iyisi o. Ne oynuyorsun? En iyi. Sezon. 2K? 2 17. 17'de 18'i almadın. Almam abi ya. Çok mu? Gereksiz <gülüyor> 17'yi yeni aldım ya. gereksin Gereksiz değil. Al 17 var, bir de 18'de sen Euroleague takımları yok dedin. Evet. Yok mu? Yok abi ya. ya? Abi sponsorluk şehrin aysa. buradan da bütün milliyetçiliği kasayım. Çok evet. sinirlendim şu an. İsteyim misin? Evet. Ben de o söylediğini çok sinirlenmiştim. Abi ben Euroleague takımlarıyla oynamaya bayılıyordum yani. Abi ben de hiç söylemiyorum. Abi ben de hiç çünkü. Overallları o kadar düşük ki oyuncuları. Evet, doğru, da, doğru, doğru da atamıyorsun düşük. ya. Overallları düşük de yani ne bileyim. Yani bir Sinan Güler'le üçlük evet. kaçırma yak mı diyor insan. Evet. Sinan Güler'in ben... Buradan <gülüyor> Sinan <üstünden> göndermek istiyorum. <gülüyor> ne oldu aldınız? Aldığınıza diyordunuz ki <gülüyor> Kaptanıza aldık, kaptanıza aldık. Ha, ne oldu? Hani ne oldu? Ne oldu? Isınmadı abi dur. <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> Sinan Güler kaç yaşında? 35 yaşındadır. 35 senedir ısınmadı. Bakalım bundan sonra ısınacak bir mı? Bir saniye sizde gayet iyi oynadık. Evet. Yani. Ben bize karşı iyi oynuyordum. Sekre. Abi şöyle bir şey var. Bizde de iyi oynamıyordu. Şöyle düşünün sizde kaç top kullanıyor Ma ortalama maç başına? 3. Geçen Euro Lig maçında oynamadın galiba. Tamam ama. işte ortalamasını al diyorum. Oynadım maç, üç, üç veya dört defa. Oynamadım maçlarda da sonuçta bir sayı düşer. Ama sizden gidelim birazcık daha şey yapması lazım da Orlando bir şey onu kabul etmiyor. Neyse, spora girmeyelim. 3 diyelim, bir dakika bak 3 diyelim. Bizde kaç top kullanıyor biliyor musun? 30. 30 tabi. Başka şeyde fazla top şey kullanıyorum. Aynen öyle, başka kimse yok. Artı şöyle bir şey var, sinancular galiba bize gelmek istemiş. Evet. Biz İstememiş. Aynen. Oha ciddi misin? Orlando bir evet. öyle bir röportaj geldi, İsmail Şenol yaptı diye hatırlıyorum. Abi. Neden aldınız falan dedi en büyük rakibinizin şey. Galatasaray'ın kaplarını aldınız falan dedi ki Sinan Güler iyi bir oyuncu ama o bize gelmek istedi yaptı böyle. Abi bir de galiba Sinan Güler yatırım kulübünün Gobi, gobis bir şey, o işe iğne gelmişti. Etkinliğine gelmiş ya. O Sinan <gülüyor> mi yani? Black Mirror dizisinin 2. sezonun 1. bölümü Be Right Back belki seyrettin mi? İki Yok. Baba. Ben seyrettim. Sezonu ee, Hayley Atfield falan oynuyor belki. Bayağı iyi oyuncu. Hmm. Seyrettin mi sen onu? Evet evet ben Black Mirror izlerim. İkinci sezonun birinci bölümünde o zaman... Ne bölümdü be abi? <gülüyor> Onun üzerinden olduk. Bahsettiğim... Black Mirror 2.1 Bahsettiğim işte olay oradan esinlenmiş olman lazım. O biliyorsun eşi ölüyor. Evet oradan esinlendim zaten. İnsana böyle bir ya yani inspiration sorusu. Aynen. O anlatayım mı izin veriyorsun? Hani seyirciler de anlasınlar. Yani seyir spoiler yerden. olmasın ya seyirciler. Ama küçük bir anlatayım. Anlat, abi. anlat. Tamam. Şimdi. Biraz da benim kopyacı olduğum ortaya... Spoiler alert. İkinci sezonun... Birinci bölümünde bu e, Bayer dediğimiz Hayley Erfels, well. diğeri de Don Hauglersin denilen bir adam, neyse. Biliyorum canım, bana ne anlatıyorsun? İnsanlara anlatıyorum. Anlatıyorum işte insanlara. Ondan sonra bu adam maalesef ölüyor bir kazada. E, kazada öldükten sonra bir e, internette galiba görüyordu bir reklam ve bu adamı onun robotunu getirtiyorlar en sonunda. Adam sosyal medyadan, e, kadın sosyal medyada adamın fotoğraflarını gönderiyor. Adamın fotoğraflarını gönderdikten sonra bir yapay zeka önce onla konuşmaya başlıyor, onun anılarını e, Facebook'tan, Twitter'dan, işte ne bileyim başka alanlardan toplayıp kıza kıza hatırlıyor musun işte diyor. Mesela bir hayk e, bir nedeni daha yürüyüşü yapmışlardı, oradan bahsediyor. Kadın da mutlu oluyor. En sonunda sistem o kadar ilerletiyorlar ki adama işte. E, ne dediler? Organik bir robot gönderiyorlar. Öff ya, esnale bir detaydır o abi ya. Suda şişiyor. Allah helal olsun. Yapımcısı neydi Black Mirror? Bilmiyorum Black Mirror'in yapımcısını hatırlamıyorum. Sen hatırlıyorsan. Tabi hatırlamaz mıyım ya? Kim? Oradan bak işte. Şey, Charlie Brooker denen bir life creator. abi, abi. Charlie'in her işleri var ya. Charlie Brooker. Ee, en sonunda mı kadın? Maalesef Hı. şey oluyor. <gülüyor> ee... Ne var bu sahnede anlatmamızı? Burada işte. E... Ama bu tabii izledim bu sahneyi de izledim. Aynen. Sen anlat. Burada bir his, şey oluyor. Adamı ilk kez an aldıktan sonra doğal olarak bir üzüntünün getirdiği bir maalesef bir cinsel bir tutku da var. Olur. Karısın, e, karısında. Olur. Ve ilk başta zaten buradan yavaş yavaş kopmaya başlıyor. Adam eski kocası gibi hisset, kadın eski kocası gibi hissediyor bunu. Ama adam aynı şekilde davranmadığından dolayı adam uyumuyor. Robot olduğundan dolayı ondan sonra hadi uyu diyor uyumam mı gerekir diyor kendini kapatayım o zaman falan diyor böyle kız yalnız hissediyor kendini kız ilk başta hissediyor onunla bir dışarı çıkıyor onla aynı şeyleri yapmaya çalışıyor o da kendi veri tabanındaki e, anılarla ona tepki veriyor abi söyleyebilir miyim orada robotla yaşamak çok zor olsa gerek hiç uyumuyor çünkü duyguları da hissetmiyor aynı zamanda buradaki olay bence Black Miller ben tam bitiremedim ben bitirdim evet. bayağı iyi dizi. Ben ilki şeylere spoiler verme. Evet. E, Black Mirror'ı bitiremedim ama gerçekten harika her, yani her bölüm zaten ayrı bir dizi biliyorsun. Üff. Her bölüm ayrı bir dizi olduğundan dolayı çok güzel noktaları değiniyorlar. Yapay zekadan tut şeye kadar. Orada ben söylerim yani, ben e, çok ciddiyim ben Black Mirror'i izlerken aldığım keyfi ne The Wire'da aldım ne Breaking Bad'de aldım. O <gülüyor> o kadar iyi bir dizi. İzleyin. Bir anlatsak ya. Al, anlattık işte. Hatırlıyor musun? Sana bir tane bölüm vardı. Ooo, o mükemmel bölüm. Harika bir bölüm. Adam hani şey anasını anasını canlandırıyordu kumandaya aktarıyordu direkt televizyona gördüğü şeylere yapıyor. Evet o bölümü ben de izlemiştim. Birinci sezondaydı o bölüm. Hı -hı. Orada o, birinci sezon, yedinci bölüm ya. Yedi yok, altı dört değil. Adam kurtarmaya çalışıyor, öyle sen öyle kendi şeye çabalın. Olmayı bitirmeye çalıştı işte, ne oluyordu dedi ya. <gülüyor> Neyse, geçtik. Böyle bir, e, bence güzel bir örnek bu. Yani insanların robotla yaşaması. Ha evet. Ee, ya hayır. izlemeyin ya, zaman kaybı ya. İzlemeyin, ya bence... İzledi, izliyoruz biz İzlemeyin. Ya. Hayır, yani fikirlerini geliştirmek amaçlı, işte, kitap okumayla bence eşdeğer bir şey... Değil. Bence kitap okumadan fazladır da, görsel etkisi de var Görsel etkisi görüyorum. de var. Yani. Siz de öğreniyoruz. Aynen. Listening artıyor. Aynen. Listening tamam. Tabi. Yapay zeka haber abi. Yapay zeka bir son yapalım. Aynen bitiriş yapalım. İstiyor muyuz? Yapay zeka. Yapay, yapay zeka, zeka biterim. İki buçuk, bir buçuk. Herkese iyi söylesin ve en son söyleyeyim. Tamam. AI ile ilgili düşüncelerin Yiğit. Ben düşünmedim Ben ne düşünüyorum? <gülüyor> e, yani nedir? Geleceğin teknolojisidir deyip... Değildir abi. Geleceğin teknolojisi hiçbir zaman şimdiden bilinmez. Bak ben bunu hep söylüyorum, evet. kimse de beni dinlemiyor abi, dinlemiyor ya. Ne abi, eğer hakkında ne değil, ya, tamam. şu, an, ne değil şu an teknolojisi ne sence? Sosyal medya. Şu an teknolojisi... Sosyal medya. Sosyal medya. Sosyal medyayı da bence içine alan bir telefon, akıllı telefon. İnternet teknolojisi diyelim mi? Tamam internet... Tamam teknolojisi... internet olur, i̇nternet, tamam. İnternet teknolojisi şu an teknolojisi bu yaklaşık bir kaç yıl önceden... 80'li yıllardan beni dinliyordun. Aynen, 80'li yıllardan. diyelim ondan. ya. Tamam yine hani... Ama yani... ben o örneği vermedim. Ama bak 90'da yani. başladı işte bir örnek verebilir miyim? Ya atıyorum 1950'de adamlar bir barda otururken, abilerde internet olacak bak, çok büyüyecek demiyorlar da. Mesela yaş, evet onu demiyorlar da ama mesela telefon icat edilirken şu anki işte şey hani yılın mu yani asıl asırın teknolojisi diye evet. hani telefon ilk böyle anki söylemiyorum ilk telefon icat edildiğinde ilerideki ileriki telefonlar çok teknolojik ve dünya teknolojisi olacak. Denmiyordu. Deniyordu abi Hatta dokuzlu deniyordu abi. Evet. Anlayın. 90'lı yıllarda şöyle bir şey vardı. Yine de bunu seminerden gösterdim. Bak, uydu, uyduların çıkarılmasıyla telekomünikasyon şirketleri bu kadar yay yayabildi bu işi. Evet, evet. Ondan şey tamam. ben bir... E, araya yerleştirebileceğim bir hikaye anlatmak istiyorum. E, bu AI nasıl gelişti? Onun hikayesi. Bunu şeyden esinlendim. Esinlenmek değil oradan gördüm. Altan Cashfire'da, 4. sezonda şöyle bir şey yapıyorlar. Arama programı yapıyorlar. Comet. Comet. Komet. Oğlum on, onlar, on, onlar bilgisayar üretmiyorlar mı? Üretiyorlar. Çok değişti. Oha bitirmişler evet. Her sezon farklı bir hikaye. Neyse, Google'ın ilk başı... ...başı... <gülüyor> Ondan sonra... <gülüyor> ...Komet denilen sistem... ...Komet denilen sistemde şöyle bir şey var. Biz Komet'te... E, bir hikaye, ...şeyler var, ne denir, türler var. Spor türünden tut, siyasetten, politikadan türler yapılıyor ve oradan insanlar ilk başta reklamlardan alıyorlar. Yani biz, biz diyelim ki, ses adamların sessiz dünyası diye, sesli adam, sessiz adamların sessiz dünyası diye sisteme girdik. Ve biz komedi türünden komede başvuru yapıyoruz. O da bizim sitemizin kendi indekslediği bir sürü bir ofis dolusu insanlar var, onlarla indeksliyor. Sonra rakibi var, Dona hatırlıyorsundur belki. Dona rakibi oluyor Gordon'ın. Hatırlamaz. Ondan sonra... Dona rakibi oluyo ve orada Cameron bir tane konucu vardı O oh, onu hatırlıyorum evet. ya Onu da hatırlamazsam hep ya erkekliğim ayıp Kız güzel değil be neyse Oooo o yalnız var ya Burdan da mekensi devise mekensi devise. devise doğru söylüyorum Dur, ya, lazım. Lazım. Dur ben de Mekensi devise miydi kızın adı Mekensi devise yazabilirsin Dur, Abi biraz burada bir şey soracağım. İsmail'in evleneceği kıza buradan sesleniyorum Tahmin ediyorum şu anda iki tane çocuğunuz oldu. Biri erkek biri kız. İkisi de tatlı sarışın tatlı tatlı İsmail'e benzer çocuklar. Şu anda yanında İsmail eşin var. Ya Büyük ihtimalle tanışırız. Evet. Buradan kardeşim sana sesleniyorum. Zaten tanışmışızdır şu anda bak. Buradan sana geleceği bir prediction yapıyorum. Senin çok güzel olman lazım. Çünkü İsmail'in beğenmediği kız... Birazdan İsmail İyit'in tepki vereceği kız... Çok güzel olmasına gerek bir saniye. Şimdi oradaki olay farklı. Ben buradan müstakbel eşlerime de <gülüyor> Abi güzel fotoğrafını koyma ya. Ama güzel bu... değil tam tersi çirkin fotoğrafını koy. Evet, duru da güzel değil. Abi güzel mekanız şey? değil çünkü. Bu evet. Abi Evet. bir şey daha güzel. Abi, abi. Onun üzerinden puan verir misin? Abi burada bak burada tam bir photoshop döktürmüşler. Bu da buradan da Google'da arama yapan eee ben... Benim kaç yaşındaki halim? 14-13 yaşındaki halim gibi çocuklar varsa onlara söylüyorum. Photoshop, hepsi Değil. Değil mi? Değil. Ben de çok beğenmedim ya. Tamam abi, tamam hadi. Mekanesi değil, neyse. Tamam, abi, donan, tamam. Donan, abi, tamam. Dona. Tamam, beğenmemişler. Dona rakibi. Cameron sevmiyor artık Dona'yı. Neyse or oraları geçtim. Cameron öyle bir kod yazıyor ki... O zaten kadınlar öyledir. Eğer ki bir tek o ikisi kaldıysalar yani... Diğer bütün rakiplerini el ele verdik, el ele verip yok ettikten sonra birbirlerine düşerler. Ee, evet. Dona öyle bir kod yazıyor ki... Dona kodcu değil. O Pardon Dona değil. Ee, Cameron öyle bir kod yazıyor ki... Google'ın şimdiki sistemi. Artık ana sistem. Şu anki değil. Yani başı diyelim. Google'ın başı. <gülüyor> Google'ın sistemini yapıyor. Yani senin aradığın şeyleri hızlı... Hızlı bir şekilde çok sonuç çıkartıyor. Oğlum çok iyiymiş lan. Evet bu algoritmayla tabii ki Dona'nın şirketi Comet'i eziyor geçiyor. Sonra olaylar farklı oluyor. Tabii seyretmek isteyenler seyredebilir. Nereye gidiyoruz? En sonunda maalesef Rest in Peace Gordon oluyor ama. Gordon vardı ya. Hazırlamıyormuşum Gordon. Öldü mü? Öldü maalesef. Nasıl öler ya? Öler. <gülüyor> Abi çok bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ana karakteri öldürdüler ya. O Gordon şey değil miydi en başında? Evet. Her şey için çabalayan herif değil Aynen miydi? Aynen öyle. Aynen öyle. Öldü. Abi çok... arada anlaşamamışlar. DX, DX bir Türk dizisi. <gülüyor> Yorum yapmak istiyorum. Ağabey, Joe çok çok dağılmış. Abi Drit Richard Turul'dan Ertuğrul ayrıldı mı ya? Para dağılma. Parada anlaşamadılar ya hiç. Ayrıldı mı ya? Ayrılmadı. Ayrıman, ayrıman. 10 ne kadar o sen? 120 milyon mu alıyordun? Kanka en son 130 alıyordun ya. 10 bölüm ya, at tarafı 10 bölüm. Dayanamıyor mu o kadar Gordon ya. Yani? Gordon'da ama hiç şey yoktu. Beliz Kanka korkusun... başka iş gelmişti mi Silikleşmişti birazcık maalesef. O tamam, Zaten silik bir tipe oynuyordu, öyle olması lazımdı. Hayır daha da silikleşti. Gordon'da daha fazla şey düşüyordu. Kızı falan geldi, kızları falan büyüdü. Gordon'da Dona'nın ondan sonra ha -ha. projeyi mesela kızın fikri. Bak o Madman'de oldu. Ha, olmadı işte, o, o, ben izledim lan o kadar. John Hamm. Sen izledin mi? Hayır Al işte, ben en ben baba söylüyorum. filmi izlemeyin, dizi izlemeyin. Ben e, ben şöyle bir şey başladım, ben e, Sarp'la tanıştığım 9. sınıfta ben Amerikan dizileri falan nedir bilmiyordum. O, oha, bunu ben yalan söylüyorsun, şu anda %100 biliyorsundur. Bilmiyordum abi, mentorist'i seyretmiştim sadece. Ha, evet, mentorist'i seyretmiştim. Evet, mentorist'i seyretmiştim. Ee, ve sen işte farklı farklı tavsiye ettin. Ben de ona göre bir, bir zeyrek Ama... hallettim. Pardon, pardon. Hal Ona göre bir zeyrek hallettim ve ondan gerisini seyretmedim. Yani Mad Men 2003'te başladı yanılıyorsan. 2004 mü? Daha daha ileri olmasın. Aa, tek tek galiba Twilight of Man'i O da sen aşırı ısrar edin. Ya sen ondan gerisini izlemedin Gerisini mi? izlemedim. Sadece Twilight of geriye... İşte görüntü. ben de Mad sonra bıraktım. Mad çünkü benim için top'tı. 2007'ydi galiba Mad Tam bilmiyorum şu an. Madden bayağı iyi ama abi ya. Madden'e bir bakın ya yani. 1980'lerden 90'lardan beri, belki de daha da genç, ee, pardon eski ama hala da üretime devam ediliyor. Hala da tamamen anlaşılmış, tamamen bitirilmiş bir konu değil ve geleceğinde bence ana temellerinden bir tanesi olacak. Yapay zeka Evet, yapay zeka. Bence olmayacak. Her şey söyleyeceğim. Dinozorlarla neyle yok oldu? Ne zorla? Heh. Bana göre bir ırkın yok ol olması kadar büyük bir olayın olması için Atıyorum insanlığın yok olması için büyük bir olay olacaksa insanlığın bunun e, tahmin edememesi lazım. Ki Stephen Hawking hmm. e, AI'yı işte yok edebileceğini tahmin ederek zaten bunu e, sıfırlamış oluyor bu ihtimalle. Yani eğer ki in insanlık zaten son bulacaksa başka bir şeyden bulacak AI'den falan olmaz. Yani diyorsun ki kendi yaptığımız şey aslında bizi öldürmez. Aynen öyle. Hayır, hayır onu demiyorum. Kendi tahmin ettiğimiz şey. Mesela hani, dinozorlar meteoru tahmin edebiliyorlar mıydı? Edemiyorlar. O yüzden öldüler. Ama mesela atıyorum... Ama senin bir... tek bir var şu an. Dinozorlar ve meteor. Zaten başka da yok. Örnek yok başka. Ama şöyle Merhaba. bir şey var. Mesela dinozorlar hmm. o zamanlar mesela bir insan olsun. Çok gelişmiş bir insan veya bir robot olsun. Onu da tahmin edemezlerdi ki. E tamam. Doğru edemezler. Ama şey, şeyi tahmin edebilirlerdi. Mesela atıyorum bu ayılar hepimizi öldürüp, e, bizim yerimizde kral olurlar mı baba? Tamam. O tamam. zamanki zaman da... mağara adamları. Ama, ama, ama böyle bir şey olmadı. Ama çünkü, çünkü tahmin etmişlerdi. Ya, tahmin ediyorsan sen buna hazırlık yapıyorsun demeklisin. Evet Demişsin. Aynen, tam onu diyorum. Aynen. Yani o... Zaten mesela bak, bizim bile bu konuyu işliyor olmamız... Bizim bu konuya uyandığımızı gösteriyor. Yani bitmiştir yapay zeka. Onları. Ama uyanman ne kadar şey yapabilir ki? Bununla çalışma lazım. Şimdi onunla ilgili şöyle bir şey var. Bu iş satranç gibi. Hani satrançta bazı insanlar atıyorum 20 hamle öncesini oynadım abi. İşte 20 hamle sonra sen matsın abi. Falan hani olayları olur ya. Eğer ki şu anda karşımızdaki şey. Bizden atıyorum bir. Atıyorum biz bunu tahmin ederek 10 hamle ileri görmüşsek. Ama, heh, ama karşımızdaki 11 hamle sonrasını oynamışsa o zaman bitti zaten. O zaman konuşmaya gerek yok. Belki de öyle. Ee, olabilir evet. ya O zaman bu ne oluyor biliyor musun? Satran işte böyle son kurtarma hamleleri olur bu. Şu yaptığımız konu Berabereyi getirmeye çalışmak gibi. Yok, beraber... ya, ama bak işte diyorum ya karşındaki eğer ki senden daha ileriyi görüp ona göre şimdiden oynuyorsa hı, bitti yani. Çünkü seni tahmin ederek oynamış oluyor ya onu. Evet. Berabere de getiremez o saatten sonra. Peki bize bir kurtarıcı? Ha. Ben varım. Türkiye Cumhurbaşkanlığı... Şey gibi oldu. Ee, oradaki örneği vereyim mi? A buyur. Salçan O ne? Sentoviç ee, mi? Na, nasıl şey yapıyordu? Sentoviç hani bir tane İskoç e, adam şey yapıyordu. Maç <gülüyor> yapıyorlardı. Ondan sonra bir tane asıl Bu bak burada yazıyorlar, motorda yapıyorlar, o değil mi? Doktor Bey geliyor ve diyor ki... Ee, şunu yapmayın başka bir şey yapın deyip ileriki hamleyi söylüyor ve en e, iyisi beraber getirebiliyordu maçı. Bence böyle bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Ben bu arada e, Satranç kitabını sesli kitap olarak dinlemiştim bayağı iyi. Sesli kitap tartı tavsiye ederim. Bu arada dikkat edin bir de e, genelde mesela çevrenizdeki ham hamle yapan insanlara falan bakın. Harbiden ileri, ileri hamleler yapıyorlar. Ben mesela böyle arada yakalıyorum. O yüzden insanın yani sürekli neden sorusunu sorması gerekiyor. Bir insanın bir hamleyi, yani bir atıyorum, bak şimdi, atıyorum Yiğit, işte çay içmiyor. Tamam mı? Eğer ki sen Yiğit neden çay içmiyor dediğin zaman, zaten direkt şeysin, Yiğit'ten direkt... Geri, geride hamlesin. Oh. Direkt Yiğit senin önünde hamle yapmış oluyor, bitti. Bak bitti. O ne demek biliyor musun? Demek ki Yiğit isterse seni öldürebilir yani, belki de onun planını da öldürdü veya mesela o çay içiyor yiğit niye çay içmiyor diye sorunda o çayı içerken aslında ben onun için zehir koydum. He, o, o nedeni o nedeni o nedeni söylemek lazım sormak lazım o yüzden içerken şerefe yapmak lazım ya onu onu yaparsak bu masa batar biliyorsun değil mi şerefenin dolayı evet. çarpıştırıyorsun birbirlerine karışıyor da <gülüyor> yok böyle değil ya o kadar değil ya ben aslında zehirleme olarak düşünmemiştim de siz o tarafa çektiniz. Hay bir adım önde olduğunu kanıtlama ha. kendilerine bir şey yani. Ha. Ha. Ama şimdi mesela, diyeceksin abi, bir kere bu adam bir adım öne geçti, ben nasıl onun adı bir adım önüne geçeceğim? Hayat satranç diyorsun. Hayır, öyle demiyorum. Tam tersini diyorum. Zaten hayatta satranç değil. Her an olduğun hamleden öne geçebilirsin. Ha. Hayat çok farklı kollardan akıyor. Doğru. Bardak değiştirmek. Her şey var <gülüyor> hayatta. <gülüyor> evet. Satranç... O yüzden ben satranç satranç şey çok Satranç işin legal yollarıyla. Abi bak bir de satranç bir bir var. şey şey da? Bak satrançta iki kişi mesela atıyorum maç yapıyorlar tamam mı? Hayatla neden bağdaştırılamaz ona açıklıyorum. İki kişi satranç maçı yapıyorlar. Hı -hı. Abi benim iki tane film gitti. Evet. Bir tane atım gitti, bir tane kalem gitti. Karşı taraftan üç tane piyon gitti sadece. Evet. Benden iki piyonda gitsin. Şimdi normalde bu, bu, bu saatten sonra benim oyunu kaybetmiş olmam Hı -hı. lazım. Evet. Ama hayatta... Öyle bir şey olur ki sana 3 tane vezir gelir aynı anda. Satanatçı da işte o yüzden hayatla alakası yok abi. Çok doğru söyledin. <gülüyor>